Hayırdır? Ne var gözünün önünde? Sayılar, harfler... Dokara gözüm. Her şey ne? Senin herhalde biraz kafan karışık. Benimki karışmasın da kiminki karışsın. Kafamda yüzlerce şifre. Hmm, anladım. Şifreler. Hiçbir şeyden çekmedim. Bu şifrelerden çektiğim kadar. Yine başına bir iş mi geldi? Başımın işten kurtulduğu mu var ki... Hadi anlat bakalım merak ettim. Adamın elinden yakamı zor kurtardım. Ne adamı Karagöz'üm? Ama onun suçu yok. Tüm suç şifrelerde. Baştan anlat da ona biz karar verelim. Dün markete gittim, alışverişi yaptım. Yaklaştım kasaya, uzattım kartımı. Kasiyer şifrenizi girin dedi. Girdim, yok dedi. Onay gelmedi. Bir daha denedim, olmadı. Tekrar denedim. Baktım, yok. Bir türlü onay gelmiyor. O şifreyi deniyorum, bu şifreyi deniyorum olmuyor. Diğer kartı deneyeyim dedim. Onun da şifresi yanlış olmaz mı? Arkamda uzun kuyruk. Herkes bana ters ters bakıyor. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Nakit ödeyeyim. Tam çıkarttım paraya ödeyecekken Birden bir kadın cüzdanımı çaldılar Diye bağırmaz mı Herkesin gözü bende Kadını kocası yakamda Olmadı gittik karakola Kendimi aklamak için akla karayı seçtim Eve geldiğimde akşam olmuştu Geçmiş olsun kara gözü Sağol hacıcakalı Ama sende de biraz suç var efendim Şifreleri aklında tutamıyorsun. Bir kağıda yazacaksın. Yazıyorum yahu. Ev o kağıtlarla dolu. Hangi cebime elimi atıyorsam şifre yazılı. Ama şifre olduğu gibi durmuyor ki yerinde. İkiden bir değiştirmek zorundasın. Yıllar önce de sırf bu yüzden soyulmadın mı? Doğru Karagöz'üm doğru doğru. Hala hatırladıkça tepemin tası atıyor. Ben de oturduğum yerden işimi göreceğim diye keyifle kurulmuştum bilgisayarın başına. Güya iki dakikada tık tık. Nerede? Bayağı uzun bir süre şifreyi aradım. Evi alt üst ettim. Hanımdan fırça yedim. Sonunda buldum. Girdim şifreyi. Bu sefer de şifrenizi yenileyin demez mi? Hoppala! Bir o kadar zaman yeni şifre için uğraştım. Bu arada önümde birden bedava kontür yükleyin yazı çıktı. Oh dedim kontürüm de yoktu. Bedava da kaçmaz. Tıkladım yazıyı. Baktım soru moru soruyorlar. Soruyu bilemedim çıktım geri. Şifreyi yazıp bitireyim işi dedim. Girdim şifreyi. Açtım banka sayfamı bir ne göreyim. Hesabımda hiç para kalmamış. Neye uğradığımı şaşırdım. Ah ah yazık Karagöz'ün. Çok yazık. Yazık ki ne yazık. Kazık oğlu kazık. Hemen açtım bankaya telefon. Bir saattir telefonda konuştum. Halledemedim tabii. Şubeye gittim. Yine halledemedim. Bunun üzerine avukat tuttum. Avukata para verdim. İki sene mahkemem sürdü. Sonunda banka suçsuz çıktı. Kafayı yedim yahu. Anlıyorum Karagöz'ün. Yaşadıkların hoş şeyler değil vallahi. Kaç kere bankama Artık kartımı yutturdum. Kaç kere cep telefonum bloke oldu. Yok teknoloji bana göre değil. Şimdi bilgisayarım kenarda. Kredi kartları iptal. Oh, kafam da rahat cebim de rahat. Sana hangisi iyi geliyorsa iki gözüm. Yo ben eski adamım. Bunlar bana alerji yapıyor. Nabzımı yükseltiyor. Tansiyonum çıkıyor. <gülüyor> Dengen bozuluyor. Dur kara gözüm, dur sinirlenme. Şimdi sahiden çıkacak tansiyonun. Sakin ol. Sen zaten kararını vermişsin. Kararın hakkında hayırlı ola.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 Bari CL'lere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt şşş, gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon